Bin bir numaralı konu, Muaz bin Cebelin amvasta ortaya çıkan veba sırasında söyledikleri, Şam'da taun baş gösterdiğinde am İbnül As kalkarak bu azabdan korunmak için dağların eteklerine, vadilere sığınmak suretiyle dağılınız, dedi. Onun bu hutbesi Muaz'ın kulağına geldiğinde, sözlerini tasdik etmedi ve bu şehadettir, rahmettir. Peygamberlerimizin duasıdır. Ya Rabbi, Muaza ve aile efradına rahmetinden nasiblerini ver, dedi. Ben Muaz'ın şahitlik ve rahmet sözüyle neyi kastettiğini anladım, fakat Peygamber'in duası, sözünden bir şey anlamadım, sonra öğrendim ki, Hazreti Peygamber bir gece namaz kılarken duasında, o halde ey Allah'ım, sıtma veya veba olsun, demiş ve bunu üç kez tekrarlamıştı. Sabahladığında birisi ona, ey Allah'ın Rasulü, bu gece senin bir dua ettiğini işittim, dedi. Hazreti Peygamber, demek işittin öyle mi, deyince, evet, işittim, dedi. Hazreti Peygamber, ben Rabbimden, ümmetimi açlık ve kıtlıkla helak etmemesini istedim, Allah isteğimi kabul etti, sonra ümmetimin başına onları yok edecek azgın bir düşmanı musallat etmemesini ve ümmetimi fırkalara ayırarak onları birbirlerine kırdırmamasını istedim, fakat Allah bunu kabul etmedi, ben de üç kez, o halde ey Allah'ım, başlarına musallat edeceğin bela, bari sıtma veya veba olsun, diye dua ettim, buyurmuştu.